Bu videoyu beğenirseniz başkaları da istersin. Efendimiz aleyhisselam hadisinde bir kadınla dört şey için nikahlanabileceğini söylüyor. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. En sonunda da nasihatına devam ediyor. Siz dini için olanı tercih edin diyor. Şimdi güzel bir hadis, anlaşılır bir hadis. Bizim hayatımıza geçirebileceğimiz bir hadis. Ama bence öyle olmuyor. Neden öyle olmuyor? Çünkü şöyle bu hadiste dikkat edin dört tane parametre var. Güzellik var, soy var, mal var, din var. Dört parametrede ilk önceliği dine veriyor Efendimiz aleyhisselam. Ama dört parametre Aynı anda düşünerek dine veriyor. Şimdi şu şekilde yani. Ne demek bu? Bir insanla evlenecek miyim? Evet evleneceğim. Peki bunun için ilk kriterimin ne olması lazım? Dini yaşantısı, dini hayatı olması lazım. Vazgeçilmez bir şekilde doğru mu? Doğru. Peki sadece bu yaşantısı yetiyor mu? İşte ondan sonra yetmiyor. Dört parametre var. Önceliği dine koyduk mu koyduk ama diğer parametreler de var. Mesela o bayanın güzelliğine de dikkat etmen lazım. Ve diğer işlere de dikkat etmen lazım. Yani şunu demek istiyorum. Bir evliliğin sürdürülmesi sadece dini ortaklık değildir. Başka uyumların da olması zorunluluğu var. Aynı dinden aynı milletten hatta aynı kültürden aynı gruptan bu kadar aynılar olsa bunlar işe yarayabilir ama bunlar yeterli değil oraya değineceğiz biz bugün. İnsanlar evlendikten sonra kötü yollara gitmemesi için anlaması gereken yerler vardır. Bir evlilikte sadece din dinle evlenmiyor aynı zamanda beden de bedenle evleniyor biraz daha açıklamaya çalışayım. Zamanında kriter olarak sadece din fikriyle birbirine aldıkları insanlar tanıyorum. Bu insanlar şu an evlilik hayatında birbirlerini aldatır hale geliyorlar. Sebebi ise bir gün biri birine ya beni pijama ile evde karşılama diyor. Öteki de cevap olarak ya sen de hep evde pijamalı değil misin zaten diyor ve ev hayatı bakımsız bir hale geliyor. Yani dinin yaşanıldığı evin yanında temizlik bir hanımın kocası için bakımlı ve temiz olması bir kocanın hanımı için bakımlı ve temiz Olması, düsturları unutulunca sadece yahu başta da direkt almıştım o kafiydi denilince işin devamında aldatma olan çok fazla hikaye mevcut. Zamanında Abdurrahman Efendimiz Aleyhisselam'a ben Medineli birisiyle evleneceğim ya Allah diyor. Efendimiz Aleyhisselam ey Abdurrahman biz Mekkeliyiz ve Medineli hanımların gözleri çok küçük olur. Bu sebeple aranızda bir soğukluk olmasın git iyice bir bak diyor. Burada dikkat etmemiz lazım yani aşereyi mübeşer bir insan Allah'ın Kur'an'da övdüğü ensardan birisiyle evlenecek ama Efendimiz Aleyhisselam, âlâ hayatında dikkat etmesi gereken unsurlar olduğunu vurguluyor. Bunlara dikkat etmeden, sırf bizim köyden, bizim gruptan diye yapılan evliliklerin 50 yıl boyunca ödenen bedellerinin örnekleri çok fazla dostum. Burada evlilik denilen konuda kişiler birbirini gördüğünde bu görme kısmı nasıl olacak onu konuştuk. Önceliğimiz dini olacak tabii ki de. Yaşantısı nasıl, takvası nasıl, gıybeti nasıl, faize bulaşıyor mu, içki içiyor mu vs. Bunlar oturdu mu oturdu. Ondan sonra iki kişinin birbirini ilk gördüğünde ilk elektrik dediğimiz olay var ya işte burası çok elsem. Yoksa toplum birbirine soğukluk yaşayıp birbirine aldatanlardan geçilmez bir hal alıyor. Yani en önemli olan takva kısmı hallolduktan sonra gözler kulaklar bir doyum yaşaması lazım. Ay ne tatlı konuşuyor, ay ne bakmaya doyamam evde oturup bir muhabbet ettiğinde bir lezzet alma gibi bütün şekilde düşündüğünde bir doyum alması lazım. Şimdi söylediklerim umarım yanlış anlaşılmaz ama hani biz günlük hayatta çok fazla arkadaş geliyor ev aile hayatı sorunlarını anlatıyor ve tahmin edemeyeceğiniz seviyede. Şimdi burada yine hep orası oluyor. Hani taklidi İslam yaşamış bir insan. Taklidi İslam yaşamış öteki insanla evleniyorlar. Ve işin sonucunda bakıyorum hep aldatmalara gidiyor işler. Şimdi burada şuraları da unutmamak lazım. Yani biraz açık konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Yanlış anlaşılmaz umarım. Evlendiğinde 60 kilo olan tığ gibi bir ablamızı düşünelim. Evlendikten birkaç yıl sonra 80 kilo hale dönüşüyor. Pijamalı bakımsız bir hal alıyor. Şimdi burada şunu demiyorum yanlış anlamayın, Böyle olursa erkek bunu yapar. Hayır onu demiyorum. Bunlara kapı da açılmasın demek istiyorum. Aynı şeyi bir erkek kardeşimiz için de söylüyorum. Yani İlk evlendiğinde böyle jilet gibi bakımlı falan evleniyor. Eşiyle aradan 3 ay geçiyor. Affedersiniz bir atletini değiştirmez. Sakalı nerededir, saçı nerededir belli değil. E böyle olunca o insanlar bu noktalarda ilk görüp beğendikleri, umut ettikleri insanı karşılarında bulamıyorlar. Ve bunların sonucunda kişilerin birbirini aldatmasına sürüklüyor demek istiyorum olay. Biz bunlara kapı açmamalıyız. Yani adam seni ilk gördüğünde vurulmuştu. Aradan 3 ay geçiyor. Şimdi her gördüğünde alnından vurulmuşa dönüyor adam. Yani bu dengeyi yapmama, sağlamak lazım ben de seni görünce öyle oluyorum ben. Vallahi ya. İlk kendine ne güzel bir çocuktum. Sonra zaza olduğunu öğrendim. Alından vurulmuş adamım. Tabi aynı şekilde erkekte kızı görmeye gittiği şıklığının üzerine çuval giyip tekrar 3 ay sonra aile hayatına devam etmemesi lazım. İbn Abbas yani Efendimiz Aleyhisselam'ın amcazadesi bir gün evine giderken yolda bir su birikintisi gördü. Ve saçını sakalını düzeltmeye başlar. Sorarlar görenler hayırdır ne yapıyorsun diye. Ben eve gideceğim hanımım beni iyi görsün diye uğraşıyorum diye cevap verir. Çok ince örnekler değil mi? Düşünün yaşı 60 civarı. Yani bu yaştan sonra mı diye soranlar olur. Ben onu güzel görmek hakkım olduğu gibi onun da beni güzel görmesi hakkıdır diye çok insanlığa yakışır bir cevap. Yani hakikaten gelip soruyorlar işler bu noktalara Geldikten sonra eşler arası muhabbet Duası var mıdır diye muhabbet duasını Bilmiyorum ama muhabbet işi vardır Onlar da bu şekilde olur yoksa hakikaten çok komik Olaylarla karşılaşıyoruz mesela birinde haberlerde Görmüşsünüzdür adamın biri işte Bir arkadaşla evleniyor sabahında boşuyor Ben alırken böyle değildi sonra makyajını Silmiş meğer böyleymiş diye sabahında boşanıyor biliyor mu muhaberi yani böyle ilginç ilginç Durumlar oluyor demek ki insanlar buralara da Dikkat ediyorlar yani ben burada adamın Yaptığına da sağlıklı bir iş Demiyorum ama şunu diyorum evlilik ve nişan hayatınızda kendinizi süslü gösterip beğendirmek için haramlara dahi girmeye çekinmeden o günü geçirmeye çalıştığınızdan daha önemli anlar var. Uzun bir süreçte bütün evlilik hayatınız boyunca dini temeller üzerine güzelliğinizi, tatlılığınızı aranızdaki saygınızı da koruyabilmektir. Zira şu hadisi de unutmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Az dahi olsa devamlılık daha makbuldür söylüyor. Ne demek bu? Ramazan Müslümanlığından ziyade namazını düz güzel bir yıl içerisinde kılan birini düşün. Bunu kastettiği gibi nişanında, düğününde böyle havalı havalı bakımlıklardan ziyade kapıları kapatıp eşinle yan yana geldiğin andaki bakımlılık çok çok daha elzem. Bunu unutmamak lazım. Açıkçası benim de biraz kendi hayatım ona benzer. Yani mesela bu evliliği falan düğünleri müğünleri çok, çok önemsiyorlar. Mesela ben kendi adıma nikah yaptım. Hakikaten de bunlara girmek isteyen arkadaşlara öneririm. Şey gibi olmasın hani yapana laf söylüyor gibi olmasın ama düğün bana çok zahmetli külfetli geliyor. Yani 300, 400, 500 adam geliyor. Her biri ay yemeği beğendi mi, içeceği beğendi mi nikah temiz. kuranını okut. Arkadaşlar şahit olsun. Ben arabama araba süsletme gibi işlere de girmedim. Öyle nikah yaptım. Arkama konvoy falan da istemedim. Zaten kayınbaba biraz racon böyle. Ciciler falan bir arabanın önünü durdurmaya çalıştı ya. evladım ne yapıyorsunuz? diye. <gülüyor> orada kesme kehribarıyla bir kesti orada ortalı. Şimdi ben hakikaten böyle öneriyorum. Onun haricinde de temizlik imanlandı. Kendi ev hayatında da temiz birisiyim. Yani tutup da pis pis şeyleri giymem. Yani ne bileyim altım siyahsa üstüm de siyah olur. Böyle absürt şeyleri giymem yani. Bu eski değil temizliği kastediyorum. Ya da bugün biri insanın evinde temiz bakımlı olması, renk uyumu sağlaması için yüksek paralar vermesine gerek yok. Yani bir siyah eşofman altı, bir gri ya da siyah ya da beyaz bir tane eşofman Üstünü bugün çok makul fiyatlara da alabilir ama bunun temizliğine dikkat etmesi. Bana sorarsanız günlük çamaşırların değişimi gibi şeyler, bunlar namaz için de saatli olur. Çünkü belvaya amman evinden etrafa pis şeyler sıçradığından dolayı, bunları değiştirdiğimizden dolayı biliyorsunuz ama bu kadar necaset oldu mu namazın hükmü bozuluyor. O yüzden namazımızı da daha saatli kırar. E, insanlar saçına sakalına ilk günlükünden daha fazla özen göstermesi lazım çünkü uzun bir maraton, uzun bir süreç. E, ben kendi adıma bunlara biraz dikkat ediyorum. Dikkat edilince hakikaten o düğün, nikah, nişan, kına falan, bunlar aslında inanın daha az dikkat edilmesi gerekiyor. Adamın evinin mobilyaları son model ama yüreği kırıklarla dolu. Ben ne anladım bu dekordan değil mi kardeş? <gülüyor>